Bismillahirrahmanirrahim Konumuz İçkinin maddi ve manevi zararları Yani İçkinin Hem dünyadaki zararı Hem artık zararları Nelerdir Allah Teala Kuvana Keriminde Bizlere Eğer bir maddi yasaklamışsa tokum bizim için zararları vardır. İşte bunların biri de içki, alkolü içkilerdir. Allah Teala buyuruyor bizlere Maide Suresi ayet 90'da Es-şey'ni billah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ey Yehelzine amenu ey Müminler, ima edenler, Allah bir diyenler. Burada Mevlam Müminlere hitap ediyor. Neden e diğer insanlar zaten inanmıyorlar ki onlara bile bir emir gelsin? Ey Müminler. İnnemel hamru ancak hamır. Hamır Arapçası bunun Türkçe karşılığı şarap deniyor buna. Tabi dolayısıyla diye her türlü alkollükler buna giriyor. Vel meysiri ve kumar her türlü şans tahliye oyunları da buna giriyor. Vel ensabı Dikili taşlar, hangi taşlar? Saygı amacı ile dikilen ve önünde saygı yapılan taşlar, bunlar İslam'da put yerine geçiyorlar ve evlen bunları bizi yasaklıyor. Ve ezlamı Ezlam'da falcılık, fal okları. Bunların dördü nedir? Yani hamur denen şarap ve dolayısıyla alkolü içkiler, kumar, saygı amacıyla dikilen taşlar ve fal okları. Yani bir nevi falcılık, kehanet nedir bunlar? Rizsün min ameliş şeytan. Bunların her biri de rücistir. Rücist yani necistir, pistir, murdardır Mevla buyuruyor. Min ameli şeytan ve bunlar şeytanın amelindendir, şeytanın işindendir. Şeytan bunları teşvik eder, insanların duygularını tahrik eder. Yani bunlar rahmane değildir, ilham değildir. Bunlar şeytanidir. Feci tenibuhu. İşte ondan ya yani bunlardan sakının Mevla buyuruyor. Feci <feyt> tenibuhu ijtinaf şöyle cen demektir. Şöyle yayılan kaşımından Mevla buyuruyor. Lallekum <feyt -i> tuflihun <tenibuhu> ancak o zaman felaha kavuşa bulursun, kavuşabilirsiniz. Velamız buyuruyor bizlere. Demek ki bu ayet göre bir kimse bu dört pis şeyden, murdar şeyden sakınmazsa, kaçınmazsa o kimse felaha, kurtarışa kavuşamıyor. İşte bu dört maddenin biri de alkollü içkiler. Bu Alkolü ilişkiler nedir Ne de haram Kılınmıştır Ve bunların önce Maddi zararları Nelerdir Buna Bir bakalım inşallah Rabbim izniyle Bazı Sapıklar Şöyle bir su yönetiyorlar Üzüm helal da Üzüm suyu neyi haram diyorlar yani genelde böyle bir soruyla bazı insan karşılaşabiliyoruz. Tabi onların niyetleri başka. Fakat buna şöyle bir şey diyebiliriz. Gerçekte üzüm de helal. Üzümün suyu da helal gerçekte. Çünkü üzüm yani yaş taze üzüm sıkıldığı zaman bunun suyuna şıra deniyor. Şarap denmiyor. Bu şıra tazıyken içilirse bu da helaldir. Ancak burada haram olan nedir? İşte bu şıra bazı kimyasal işlemlerden geçiyor. Şıralığın özelliği gidiyor. Başka bir maddeye dönüşüyor. O zaman tabi haram oluyor tek işini bu şarap nedir? Çiğ üzümler yani kaynatılmadan çiğ üzümler makinede sıkılıyor bunlar. Tabi sıkılan taz üzüm suyuna şira deniyor. Bu o anda şirste heraldır. Fakat tabi bunlar şarap yapılması için ne oluyor bunlar? havası alınan fışlara dolduruyor bu şıralar. İşte bu üzüm suyu dediğimiz şıra. Havası fışçılarda bekletirirken bunda kimyasal değişim başlıyor. Şöyle oluyor. Üzümün kabuğunda bir madde var. Zimas deniyor buna kimyada bu üzüm kabuğundaki madde üzüm halideyken ayrı duruyor. Fakat üzüm sıkılıp da şişire haline gelince tabii kabuktaki bu madde de şişireye geçiyor. Şimdi genelde şişirenin beşte biri şekerdir. Yani glikozdur. Yani yüzde yirmisi taze şıranın şekerdir. Üzüm şekerinde glikoz ya da heksoz deniyor. Şimdi bu sıkılan üzüm suyundaki şıradaki üzümün kabuğundaki geçen o maddeleri... Üzüm şekerini glukoz habbelerini yani taneciklerini parçalıyorlar bunlar. Üzüm şekeri olan glukoz habbeleri taneleri orta iki ayrılıyorlar, iki parça oluyorlar. Parçalanan bu glukoz şekeri tanecikleri bir defa ne oluyor? Şekerlik özelliğini kaybedip, kimyasal bir işlem ile bunlar başka maddeye dönüşüyorlar. Neye dönüşüyorlar? İki madde dönüşüyorlar. Biri alkol. Buna tabi alkollerine çok çeşitlere var. Buradaki alkol etil alkol dönüyor buna. Bir de karbondioksit gazına dönüşüyorlar bunlar. Tabi bu üzüm habbeleri, glükoz şekerleri iki parçalanıp da bu şekerler etil alkole ve karbondioksit gazına dönüşmeye başlayınca üzüm suyunun yani şişirenin tadı da değişmeye başlıyor. Yani kimyasal olay başlıyor burada. Tabii bu işlem arttıkça ne oluyor? Tatlı ki üzüm suyu, şıra ekşimeye başlıyor. Acınsı bir hali geliyor ve bunlar bir de pis koku meydana geliyor. Yani gerçekten bu şarabı işte tabii rakı da da oluyor sonradan. Bu Alkol içki kullanan kişiler bunların yapıldığını bir görseler, gitseler fabrikaya da onu bir görseler, bu işlem nasıl oluyor? Evet, rüzum suyu taze sıkılıyor, şıra, güzel. Bunlar havasız fışçılarda beklerken gerçekten öyle pis bir koku etrafa yeğiliyor, pis koku yeğiliyor. Sonra tabi bu şeker habbeleri parçalanıp da etil alkole ve karbondioksit gazına dönüşürlerken de koku daha ağırlaşıyor. Hem bunun tadı önce tatlıyken iken ekşimsi acı çok acı kötü bir tada dönüşüyor. İşte o zaman buna şarap deniyor ve bu işimize haram oluyor. Yalnız İmam-ı Azam'a göre tek ona göre ise bir de üzerine köpük saldığı zaman. Bu da şöyle oluyor. Bu üzüm suyu şuradaki karbondioksit gazı üzerine çıkarırken tabi kabarcıkır halinde bizen çıkarırken ne yapıyor? Alta kalan tortuları da üstüne çıkarıyor bunları. İşte bu karbon gözü gazı üzerine çıkarırken erimeyen tortuyu da üzerine çıkıyor ve bu defa bu şarabın üzerinde bir de köpük tortu köpüğü meydana geliyor hem gaz habbeleriyle, kapacıklarıyla bir kaynama, hareket başlıyor bunda. Tabi o zaman tortu üzerine çıkınca da hem daha kö görünüşte kötü oluyor. Kokusu çok kötü oluyor. Tabi tadı acı oluyor bunun. O zaman bu ne oluyor işte? Şarap dönüyor buna. Rakı ondan sonra yapılabiliyor. Konya bundan sonra yapılabiliyor. Daha pahalı oluyor onlar da. Şimdi bu şarap ne oluyor? Mevlam bize buyuruyor bakanır. Ricis min ammeri şeytâ Mevlam buyuruyor. Ricis necistir. Bu şarabın şarabın bırakalım içmeyi kullanması haram bunun. Ayrıca şarap tabii rakı olsa olsun halük her bir hangisi olursa olsun bunların her biri Necis hem de iki tür necis vardır. Biri hafif necis denir, bir de ağır. Yani galiza deniyor bunlara ağır necistir. Yani bir insanın idrarı insan çıkan o ağır pislik, tuvalete çıkan pislik nasıl neciz, pis murdarsa işte arkıçkende her biri de böyle pistir, necisstir murdardır. Tenceredeki yemeğe, e, kaynayan süte, içtiğimiz su kabına, bir damla da idrar damlarsa, nasıl onu döküyoruz, tat yemesi haram oluyor, nisistir. Bunun gibi demek ki tenzerdeki yeme, tabataki yeme, içtiğimiz su kabına bir damla da olsa eğer şarap, rakı gibi bir alkolü içki damlarsa o kaptaki yemen tamamı da necis oluyor, pis oluyor, murdar oluyor, gelmesi haram oluyor. Dökülmesi gerekiyor. Hatta onda da kalmıyor. Bir tencereye, mesela süt tenceresi, reçeldir, işte başka yemektir. Bunun içine, demek ki bir damla da şakır, şaraplakı damlarsa, onun dökülmesi gerektiği gibi, ayrıca o kabın da üç defa yıkarması gerekiyor. Ancak temiz olabilmesi için. E bir düşünmemiz gerekiyor. Çok muhterem din kardeşlerim. Bakınız bir kaptaki e, sıvı gıda maddesi bir kaptaki su, süt, yemek, çorba gibi sıvı gıda maddesi rakı veya şarabın koyuyor, şunun bunun bir damlasının Dökülmesiyle necis, pis, murdar oluyor. Dökülmesi gerekiyor. Kabunda üç tabağı yıkarması gerekiyor. Peki bir Müslüman, bir mümin nasıl bunu içip de midesini biri bunu? O mide ne olur sevgili karıştırır. Ne olur o mide, ne olur? Şimdi bir de bakalım inşallah maddi açıdan yani sağlık açısından alkolün bazı zararlarına tabi az bir kısımla bunları inşallah. Bildiğimize giden gıdalar her biri ancak sinirinden sonraki hatta bazıları ince bağırsaktan emilerek beden alınırken bu alkollü içkiyerdeki etil alkol ise hiçbir sindirime tabi olmadan hemen bunlar doğrudan doğruya direkt kanak çekiliyorlar. Bakınız. Hemen kanak çekiliyorlar. Hemen mideden kanak çekiliyorlar. Bir kısım, bir kısım ince başaklar çekiliyorlar. Kana çekilen bu içkili maddeler, alkolü maddeler, önce karaciğer oluyor. Karaciğerde, bu etil alkol, daha tehlikeli, daha zararlı, başka alkole dönüşüyor karaciğerde. Tabi önce de, karaciğe buradan, rahatsız oluyor. Ondan sonra buradan, işte bu alkol içkiler, daha tehlikeli alkole Zehri dönüşüyor. Oradan tabi bütün kanlar dolayısıyla bütün bedene, bütün organlara, bütün dokular hücreye taşınıyor. Yani insan denen o mükerrem varlık, kutsal varlık bir alkol deposu oluyor. Bir insan nasıl buna rıza gösterebilir ki acaba? nasıl olabilir ki? Bir kalp, Kap bile bunu kabul edemeye bakınız. O kabın üç sebe yıkanması gerekiyor. Kabın bile böylece. E bir insan, hele mümin diye bir insan, ben de Müslüman diye bir insan nasıl yapabiliyor bunu? Allah dini ağzıyla, konukların ağzıyla algın atılmış, Ağız yoluyla alkol nasıl alabilir kişi? Mideye gidiyor bakın. İçine gidiyor. Mideden hiç bir sindirim işlemine tabi olmadan direkt hemen kana çekiliyor. Karaciğerde değişimi oluyor kimyasal. Buradan bütün bedene taşınıyor. Kişinin bütün bedeni bir alkol yani bir murdar necis, pisim adresiyle kapsıyor, bütün bedenini kapsıyor. Alkolden ilk önce zarar gören organımız beyin. Diğerleri daha yavaş oluyor. Ama hemen kısa zamanda alkolun o etkisi önce beyinde zararını gösteremeye başlıyor. allah Teala bizim beynimizi muhkem bir kaleşle almış Rabbim. Yani kafa tasgı dediğimiz kemik. Sanki çelik bir kale gibi o güzel Rabbim bizim beynimizi korum altına almış bakınız. Çünkü insan insandan beyin. Yani beyin durdu mu insan bitki gibi olur. Bir şey insan bedemez. İşte Allah da bizim beynimizi e, kemik bile sanki bir çirik alışı almış böyle. Ayrıca eğer beynimiz bu kemik içinde olsa hafif bir sademe çarpmada beyin muazzam zarar görebilir. Bu iş mevlam bir önem almış Mevla. Nedir bu da? Beyin sıvısı işte. Yani bizim beynimiz bir beyin sıvısı içerisinde yüzüyor. Bir esneme payı bunda var böyle. Amasör gibi esneme payı var. Ne yazık ki alınan alkol kan damarları vasıtasıyla hemen kısa bir zamanda beyin sıvasına gidiyor. O zaman o mübarek beynimiz alkol sıvısı içine yüzmeye baş. sıvısı içine. Sonra tabii bu alkol kan damarları ile beyine giriyordu. Beyine gidiyor. Ne var beynimizde? İşte kontrol merkezleri hep beyinde. Bazıları bizim irademize bağlı. Bazıları değildi. Otonom, bağımsız sistemleri de var. Fakat hangi sorusu olsun? Bu alkol ne yapıyor? Beyindeki kontrol merkezlerini çökertiyor. Garip ediyor onlara bakınız. Garip ediyor onları. Bu işin alkoliklerde mesela yürümeyi ayakları kontrol eden sinir sisteminde bir tabii çökertme oluyor, duraklama oluyor. Bir de başlayınca alkolik için yürüyüşü değişiyor. Dengeyi zor sağlıyor. Konuşmasında işte bir abu sabuk konuşmaya başlıyor. Haya duygusu gidiyor. Utama bilemiyor. Tabi bunun yanında karar veremiyor. Düşünme yeteneği azalıyor, eksiliyor bunlar. Bu arada bütün bedende yani sinir semindeki şeyler, sonundakiler hepsi bunlar Tahrip oluyor bunlar. Hatta şöyle uzmanlar. Bir litre kanda dikkat buyurun bakınız. Bir litre kanda yarım gram alkol olsun işte beyindeki merkezleri çökürtüyor bakınız. diye bunları. Ve aşağı yukarı 40-50 gram alkol de beyindeki büyük bir hücre yığınını ediyor. Hatta binler yüceyi beyindeki hem de tahrip ediyor alkolü. E şimdi insanı hayvan ayrı nedir? Beyin midir? Akıldır. oraya kontrol merkezleridir. Demek ki alkol alanki ne yapıyor? Kendi eliyle ki Mevla'nın insana kutsal Mevla böyle. Mevla yaratmış Mevla'nın. Mevla'nın bizlere mükerrem yaratmış böyle. Yaratmış, kişi eliyle ne yapıyor? Alıyor, ağzına götürüyor kadehi, boşaltıyor oradan. Allah korusun, kişi bir alkol depesi oluyor. Tabi bu arada beyindeki merkezler çöküyor. Kişinin düşüncesi başka oluyor, konuşmalara, değişmene başka oluyor, yürüşünde Dengesizlik, ahinsizlik ve başlı oluyor, hayat verici oluyor. E böyle bir kişi trafiğe çıkıyor, ne yazık ki çoğunda da alkol de alıyor, Alkol alıyorlar. Tabii alkol hayalci olabiliyor, tam kendini kontrol edemiyor, ani bir kararda veremiyor, kontrolinden kaçırıyor. Bu da falan ne oluyor? hem kendine hem arabada bulunanlara hem de başka araçlara da zarar veriyor. Ölümlere sebep olabiliyor. Yaralanmalara sebep olabiliyor. İnsanların kendisinin sakat kalmasına sebep olabiliyor. Tabii bu arada büyük de maddi zararlar da sebep olabiliyor. Yolun kapılmasına sebep olabiliyor. Ne bunlar hep alkol dolayısıyla Hatta bir insan alkolik olsa, aşırı alkol olsa, işte solunumu kontrol eden ve kalp atışını kontrol eden beyindeki merkezler de feci olayınca kişi ne oluyor? Alkol komasına giriyor, ölümesi yapılıyor. İşte oraya götürebiliyor. Yine bu arada alkol en çok bir de kara ciğeri tahrip ediyor. Kara ciğeri, tahrip ediyor. Kara iltihaplanma başlıyor. Ve siroz denen öldürücü hastalıkta oradan başlıyor. Yani kara bir organımız, hayat organımız, kişini abiyle, eliyle aldığı alkol ile kişinin tahrip ediyor. Yine mide de Alkolu girince mideki asit salgısı çoğalıyor mıydı da, çoğalıyor ve dolayısıyla tabi ne oluyor, mide 12 parmak bazaklarında ülser başlıyor. Tabii zamanla bunun Allah korusun kanserde dönüşebiliyor onlar. Hep bu nedeni alkole bakınız. Bu arada pankreas da tabii o da görevini yapamıyor. E, Pankrastaki salgı yapılmayınca bazı maddelerin sinirimi olmuyor. Yağ gibi, protein gibi maddelerin sinirimi de olmuyor. Ayrıca arkalıklarda beslenme yetersizliği oluyor. Her ne kadar bunlar e, masallarında yani ablurum meze adı altında çünkü alkolük hesabında bilinmez. ekonomi çıkarında bilinmez. Böyle. O hale gelince hiçbir şey gözü görmez. Aşırı. Yiyecek de bulundurabilir masasında. Ama ne yazık ki onlardan bedene yaralanamıyor bakınız. Yani bira dahil bir dahil o da alkolüdür alkollü biraz azmaz çok. Fark etmez. O da, da haramdır tabii. Bine dahil alkollü içkiler ne yapıyorlar? işte bedendeki gıdayı eminmesini, onların sindirimini bunlar engelliyor. Kişi ağzından mi diye gidiyor. Hem bunların sindirimi parçalanması midede, bağırsaklarda alkol bunları engelliyor. Hatta bazı vitaminleri de alkol tahrip ediyor. Tahrip ediyor. Vücudun bu demde yararlanamıyor. Özellikle B grubu vitaminler, B2, B6, B12 vitaminler bunlar bedende boşa gidiyor bunlar. Alkol bunları tahrip ediyor. Beden bunu emip alamıyor. Bu defa ne olur tabii bedeninde beslenme noksanı yetersizliği başlıyor. Mesela B2 vitamini. Alkol bunu tahrip ediyor de ince bağırsaklarda. Beden buna yaralanamıyor. Bir bedende B2 vitamini noksa olunca ne olur? İşte gözünde kaşıntı, yanma, kızartı olur. Bunun için alüfyüklerin de gözüne baktı bakıldığı zaman her birinin gözünde bir kızartık vardır, bir kaşıntı vardır, yanma vardır ve derilerine de bir kepeklenme başlar iş şey. ya. Neden? Demek ki B2 vitamini midede bağırsakta ayak tahrip ediyor. Beden bunu alamıyor, alamıyor. Ne kadar dıştan B2 vitamini hap şeklinde alsa bile ama alki bunu tahrip edince beden yer yaralanmıyor. Bunun için her alkolün gözünden alkolü olduğu belli olur. Bu vitamin o olduğu için gözlerinde bir kaşıntı, yarma, kızarıklık olur. Derilerinde kepeklerim olur. Hatta İleri durumlarda beri beri hastalık vardır. Bu vitamin dolayı kişiyi feç edebilir, kalp durup öldürebilir den kişileri. Yine alkol alınan B6 vitaminin de eğilmesini engelliyor, onu tahrip ediyor. Ve sonuçta bu da nedir? Kişinin sinir sisteminin bozulmasına neden oluyor. Bu yüzden sarhoş, alkolü kişiler sinirli olurlar. Çabuk kızarlar bunlar. Çabuk efke bunlar. Kavga, dövüş, şunlar, bunu da hakaret, sövme sayma olur. Neden? Çünkü bunlar ne kadar B6 vitamini gerek gıdadan, gerekse hap şeklinde alsalar bile bedenlerine bu geçmiyor. Alkabın tahrip ediyor, dışa atılıyor gidiyor. Tabii B6'in nötralinden dolayı da bunların da sinistemi bozuluyor. Ayrıca bir kimse tansiyon düşürücü hapları da uzun süre kullanırsa bu haplar da B6 vitamini tahrip ediyorlar, bunlar da da sinistemizde olabilir. Yine hanımlar da koruma haplarını ağız yolu alırlarsa bu gebeten koruma hapları da bunlarda B6 vitamini tarif ediyorlar. Bu kadınlarda da sinirsel bozuluk olur bunlarda da. Elinde olmadan yani kadına kadar dışa belli bile abi bir heyecanla peda titrer. Sini bozukluyor bunlarda. Bir şeye derde yanaşamaz, bir şey yapamaz. İşte alkolün bir zararı da budur. Bir de yine alkol B12 vitamininde alınmasını engelliyor. Bu da nedir? Bu da anemiye sebep olur. Anemi hastalık yani kansızlık anlamına geliyor. Demek ki bir kimse... B12 vitamini beden sinirli de bedene alamayınca bu kişi ne kadar karciğerde yese, mercimekte yese, işte fısır da yese ki bunlarda vardır B12 vitamini fakat alkol alıyorsa alkol bu vitamini tarbiye ettiği bedene yer alamıyor bu kişi de anemi hastalığı yani kansızlık başlıyor. E, ne olur kansı olunca, tabii kalp normal çalışamıyor kan gitmeyince, sıkıntı işte başlar. Işte. Sıkıntı başlar kişide. Yine bu da tabii sinir sisteminde bozar bu da. Tabii bunlar e, tübü bir birkaç örnek vermeye çalıştım. Elini anlatabildiğim kadar sizlere. Devletlerin iki temel görevi vardır. Bütün devletlerin bunların iki temel görevi vardır. Biri vatanı korumak. Bunun için tabi devlet yatırım yapar, ordu besler, silah alır. Bu devletin birini temel görevidir. Vatanı korumak. İkincisi yani devletin ikinci temel görevi nedir? Vatandaşlarının, halkının sağlığını korumaktır. Bu devletin ikinci asli temel görevi de budur. Halkının, vatandaşlarının sağlığını korumak. Mesela günümüzde devletlerin çoğu ne yapıyorlar? halkın sağlığını korumak için daha bebek çağındaki çölükleri aşılıyorlar. Yani devlet bunun masrafına karşılayarak hatta bu hizmeti ayağına kadar götürerek ne yapıyor devlet? Sır sağlıklı bir nesi yetişsin. İleri de onlar vatanın sahibi olacaklar. İşte bunların sağlığı koruma devlet ne yapıyor? Bir takım aşıları ta vataş ayağına götürüyor bedava yapıyor bunları. Yine devlet ne yapıyor? Zararlı maddelerin satılmasını engelliyor. Yasaklıyor. Ki bir kişiye, bir küçük para bir paketi Hı. alsın kişiye üzerinde bir takım şart olması, olması gerekiyor. Yaz olması gerekiyor. Koruma komiteler. Peki bunlar böyle iken, alkolün de zararlı olduğu, tıbben bilimsel aşıdan kesil iken, alkol'e karşı önlem alınmıyor. Eskiden halk, devlete devlet baba derlerdi. Eskiden halk, devlete devlet baba derler hangi baba evladının alkolik olmasını ister? Hangi o ister? Böyle? İstemez abi değil mi ya? O halde, demek ki devlette, de, gerçekten devlet babadır, öyle olması gerekir. Devlette de vatandaşlarının, özellikle çocukların, gençlerin alkol olmasını istemez, istememesi gerekir. Tabi bunun için ne gerekiyor? Arka işken satışının biraz tabi kısıtlanması gerekiyor. Yani eğer bir mahalle bakkalında da bir köy bakkalında da biri adı altında arka satılıyorsa bu ne tabi Allah korusun bir tehlike çanı var bunda. Tehlike çanı vardır bunda. Yalnız ne yazık ki günümüzde öyle olarak karşıya duruşuyoruz ki alkolün değil kısıtlanmasını, engellenmesini, alkolün daha yaygınlaşıp var. Yani alkol daha yaygınlaşsın, daha bol üretilsin, bol tüketilsin. Bu isteyenler var. Peki kim bunlar acaba? Kim bunlar acaba? Tabi ilk gelen bazı çıkar çevreleri. Bundan maddi yararı olanlar tabi bunların, bunların işine geldiği için bunlar isterler bunu. İkincisi akla şu gelebiliyor. İslam dininde alkolü yasak olduğu için herhalde İslam karşıtlığını artık kendilerinde bir fikri sahip edilenler yani İslam karşı olmayı günümüzün deyimiyle bir çağdaşlık ad edenler bunlar da alku ilişkiler İslam yasak olduğu için Sır İslam dinindeki yasa delmek buna karşı gelmek için Belki de bu amaçta bunlar alkole karşı değiller de üstelik alkolünün kıslanmasına tamir edemiyorlar. Alkolün daha genişlemesi, yayılkanı istiyorlar bunlar. Ama onlara şunu sormam gerekiyor şu anda. Eğer onlar sır İslam dininde Alkol içilmesi haram olduğu için buna karşı çıkıyorlarsa. Ama İslam dininde daha başka haramlar da var. Adam öldürmek İslam'da büyük haram beriş yani. Allah şırtan sonra en büyük günah adam öldürmektir. Şu i̇şte konu Kerim Evlak böyle böyle buyuruyor. Peki buna kaçıklar bunlar. Bu yasada yani adam öldürürsün diye biliyorlar mı bunlar. Değilmiyor o tabi. Yine İslam'da hırsızlık, gazçılık, terör, faiz, rüşvet hep haramında. Fuhuş haram İslam döneminde. Peki bunlar sırf İslam karşıtlığı için İslam'da haram olan her şeye karşı çıkacak, buna karşı çıkabilir mi bunlar? Tabii çıkamadık arkadaşlar. Yani ne olur? İslam karşıtlığını İslam düşmanlığını çıkartan kafalarından. Allah mülkü Cicel Mevlam'a bunu bıraktılar bundan. Hiç olmazsa iyileşsin düşünsün der. Şimdi günümüzdeki gençlerin bir de durumuna baktığımız zaman gerçekten çok acı bir tablo karşısına çıkıyor. Bundan bir hafta kadar önce yolda giderken baktım. İlk okula giden tahminim 10 yaşlarında iki çocuk. ağzında sigara bakmaktadır. Yani en çoğu yaşları 10 yaşında en fazla. Görüşüm karşıdan. İlk okul kıyafetiyle okula sabahten gidiyorlar. Arkadan gidiyorum. iki çocuk. Ellerinde bir sigara yolda hiç hayatsızca içiyorlar peki bu milliyetim sistemi bu mu eğitim eğitim eğitmek insanları olgunlaştırmak peki bu çocukların ne olacak arkadaşlar demek ki bir tatminsizlik var çocuk okuldan bir şey alamıyor çocuğun gönlü boş te boş. Şöyle bir tatminsizlik var çocukta. Ne yapıyorlar çocuklar? İşte bu içindeki boşluğu mali boşluğu doldurmak için tabi yanlış adreslere sürükleniyorlar. Önce sigara başlığı zavallı çocuklar. O sigara çekerken o çıkan dumanlı hayalinde bir şey arıyorlar. Bir zaman tabi sigarayla yetini gidiyor bunlar. Ama kötülük kötülüğü çeker eli eli çeker azıca mademiz. Şimdi bu defa ne oluyor? Tabi sigarayla zamanda yetersiz oluyor. Çocuğun yaşlı biraz daha büyüyünce şu işte 13-15 yaşlarında Türk işte yaklaştığı, mı artık sigara buna hafif geliyor şimdi. Ne yapıyor bu lafa? Bira. E bugün kanundaki bir boşluk var. Al bazı biralar, yani alkol oranı düşük olan bazı biralar. biralar. Çünkü bir alkısı olamaz. Onun yapısı alkısı olamaz. Yalnız ne var ki, kanundaki boşluk dolayısıyla bazı biraların Alkoy oranı düşük olunca bunlar alkolü içki yerine, meşrubatine geçiyorlar. Kantinde, köy bakkalında, mahalle bakkalında satılıyorlar. Tabii ne ale bu zavallı çocuklar? boşlu da çocuklar. Maneviyatsız çocuklar. Ruh bir şey alamıyor. Alamıyor. Yazık ki evini de bir şey alamıyor bunlar genelde. Aylar da, telaş da, aileler. alımda Çünkü daha fena Tabi tabii sigara yetinemiyor artık çocuk. Birazcık büyütmek istiyor. Bira başlıyor. Tabii bira alkol müttəmlidir. Ala ala bir bağımlık yapıyor. Tabii dozunu artırması gerekiyor artık. Tatmalamıyor az birayla. Tabi bu defa işte daha alkollü diye ilişkilere parasitik kadar yönelme başlıyor böylece. Tabi zaman geliyor o bile yetmiyor bazılarına bu defa uyuşturucu mafyasının eline düşüyor bunlar. Uyuşturucu mafyası bunları kullanıyor i̇şte okul önlerinde lise önlerinde bazen anıcılar bedava veriyor Onları bir uyuşucu alıştırıyor. Ondan sonra bunu satıcı yapıyor. Geçen gün aklıma geldi. Bir hayra daldım da hayalime şu geldi. Genç kız yavrularımız başları örtülü olarak okula girmek isteyince bunun üzerine polis kuvvetleri gönderildi. Asıl acımasızca böyle. onlara engellenmek çalışıldı. Bakıyorum uyuşucu mahfet üzerine bu şekilde sığıp projekte gönderemiyor bu şekilde böyle. Gönderemiyor öncelikle gönderemiyor. Peki bu gençlik ne olacak sevgili kardeşlerim? bakınız Ne olacak bu gençlik? Bu genç yağlarımız ne olacak bunlar? Körpü dimallar, Taze hücreler, taze organlar, dokular. E bunlar önce sigarayla, sonra alkolle beyindeki hücreler tahrip oluyorlar. Karaciğer tahrip oluyor. Mide tahrip oluyor derimler. Hücremizin her birine bu alkol gidiyor, bütün bedene gidiyor. Bütün beden tahrip oluyor. Bu genç yavrular bunların orta yaşlarının durumuna gelip zaman çok uzak muhtemelenler. Beyinleri tam çalışmayacak. Ee, işte akciğerler rahatsız. karaciğer rahatsız. Aksırma, öksürme. E, beyinler dengesi olacak bunlar. Peki bu vatanın kime tisim olacak ileride Neden bunlara karşı önlem alınmıyor bunlara karşı? Neden alkol biraz kısıtlanmıyor? Neden okullara, bunlara güzel bir eğitim verilemiyor? Der. Neden bunlar dinden korkuyorlar bu kadar? Korkuyorlar bunlar dinden bu kadar? Şimdi bunlar tabi alkolün maddi zararları bunlar. Yine geçenlerde bir ilk okul öğretmeni bana bir şey anlattı ben ağladım sevgili kardeşlerim bakınız ben ağladım onda ben aynı şeyi size anlatayım dedi ki bu öğretmen ilk öğretmeni ne beciymiş okul başları çıkıyor teneffüste şöyle bakmış birisi bir simit almış kantinden. öğrenci biri. Demek ki öğrenci, zengin bir öğrenci, varlıklı bir öğrenci bir simit alıyor kantinden, simiden yarısını yiyor, yarısını götürüp bir kenar atıyor. öğrenci. Bu öğretmen yani atma yapma diyecekken o kişiye karşıdan bakarken bir de bakıyor ki bir kız çocuğu herhalde üçüncü sınıfta falan tahmin ediyor kendisi, kendi değilmiş okuldaymış bir kız çocuğu hemen koşuyor yerdeki yarım simidi alıyor yerden öğretmen buna göre gözler böyle aldığı yerdeki yarım simidi alıyor bu kız çocuğu bunu ortasına bölüyor yarısını kardeşimiş erkek çocuğa veriyor yarısını kendisi hem hiç acı yiyor Bunlar bu öğretmen bunu görünce tabi çok öğretmen duygulanıyor. Hemen kantine gidiyor öğretmen, iki simit alıyor. Birine kıza veriyor, birine karı çocuğa veriyor. Ve bunlara sanki bakmaz gibi görünüyor, başlaya bakar gibi yapıyor. Onların durumunu inceliyor, bakıyor. Zavallı iki çocuk, abla kardeş, o simit hemen çabuk çabuk yiyorlar. Çiğe yut yutuyorlar. Anlıyor ki bu öğretmen bunların karınları aç Yanına ne gidiyor? Yavrum, siz bu sabah okula gereken e, aç mı geldiniz? Annen sizlere bir kahvaltı hazırlamadım yavrum. Sorunca, e, bir annemiz yok ki, öldü annemiz diyorlar. Peki ne ol annene yavrum? E, babam diyorlar çok alkolik, babam çok sarış diyorlar, öğretmen diyorlar. Her güne eve gece eve sarış geliyordu. Annemi çok dövüyordu. Annem sonunda hastalandı, öldü. Annem öldü. Annem ölünce babam kendini daha içkiye verdi. E, babam sabrede kalkmıyor. Biz ikimiz kalkıyoruz. E, Soğuktan bir şey yemeden okula geliyoruz diyorlar. Şimdi bakın sevgili kardeşlerim. Alkollü kişinin hem kendi bedenine zararı var. Vüdenin tarif ediyor. Sinir sistemi bozuluyor. Beyindeki kontrol merkezleri tarif olunca kendini yönlendiremiyor. Dengeyi de bozuyor. İş hayatı aksıyor, düşünmek şeyi gidiyor. Önlü ama problem iş ortaya çıkıyor. Tabii sinir sistemi bozuluyor, halka bozuluyor, hayası bozuluyor. Bu da ne oluyor bakın değil mi? Evde bir başlıyor böyle kavga başlıyor. Hatta e, geliri azsa çoğunca rızkını da alkolü veriyor onlarda. Veriyor. Evini tabi kavga yapıyor. Bak hanımını dövüyor. Zavada demek kadıncağız demek ki Allah yolunda bir salih hanımış anlaşılan durum. Bunlara sabretmiş kadıncağız. Tabi sonra artık hastamız ölmüş. Ölmüş. Böyle aile yuvaları yıkılıyor. Aile yuvaları yıkılıyor. Tabi her kadın buna sabretmiyor. Kadın çıkıp geliyor. E, çocuk arada kalıyorlar. Ya kadın kötü yollara düşüyor Allah korusun. Yavrular bu sebebi yollarda kalıyorlar. Tabi onlar kötü yollara düşüyorlar bunlarda. Ne de bunlar? He bunlar alkol kurbanları sevgili kardeşlerim. Hep alkol kurbanları bunlar. İnsanlar neden acaba alkole sürükleniyorlar sevgili kardeşlerim? Abi öncelikle bunu ilk birinci sebebi iman ilan zayıflığı. Kişi de inanç zayıflığı olunca haş Allah'tan korkma, artı unutma, hesabı unutma, ölüm unutma olacak kişide iman zayıf olunca biraz da kişide hayal kırıklığında, böyle sıkıntı hallerinde arkaçı günebiliyorlar. Şimdi bir de günümüz gençliğine tekrar dönüp baktığımız zaman şunu göre sevgili kardeşlerim her yıl listelerin diploma alan mezunu olan yüz binlerce genç başta kalıyorlar. Tabi üniversitelerin kadrosu hepsi almaya yeterli değil ama eğitim teşvik ediliyor Hatta baya baya teşvik ediliyor İlkokulda 8zde çıkarlar baskıyla yani zorrmamaya teşvik ediliyor 8zde okuyan kişi işşi oku vereyim diyor Birisi okuyan kişi ne yapıyor tabi göz üniversitede e, okullar yetersiz kalıyor Özel dershane edecek, özel şuraya gidecek, buraya gidecek, koşacak, koşuşturacak. Zavallı aile bütçesi daralıyor, sıkılıyor, artık gıdadan kısıyılı, çocuğuna mecbur bir katlanıyorlar. Ama ne oluyor? Her yıl, her yıl yüz binlerce genç üniversite sınavını tabii kazanamayacak, mecbur tabii elime yapılacak. Çünkü hepsi alamazlar bunların. Ne oluyor? Her gün yüz binlerce genç açıkta kalıyor. Zavallı genç kendini oraya alıp etmişler üniversiteyi. Yani sanki kaderi oraya bağlı. Geleceği oraya bağlı sanki. Ailesi kendisi oraya hazırlamış. Kendi oraya hazırlamış. İmtihanı üniversiteye giriş süremden kazanamadığı zamanlar ...gökten böyle yer düşer gibi... ...kendi boşta buluyor. Tabii bir hayal kırıklığı... ...bir buralım... ...bir sıkıntı... ...bir depresyon başlıyor bunlara... Başlıyor bunlarda. ...bu genç ne yapacak şimdi? Allah korusun sevgili kardeşlerim... ...tabii mecburu bir alkole yenilecek... ...parası yok işte... ...gasip edecek... ...cepçilik yapacak... ...çarpacak... ...çalacak Allah korusun... Ama her yıl artı yüz binlerce. Her yıl artı yüz binlerce kişi artıyor bunlar. E devletin görevi bu muhtemelen? Buna mutlaka bir önlem olması gerekiyor devletin bunların böylece. Bir de alkolün aradaki zararına bakalım sevgili kardeşlerim. Demek ki dünyada Kişisel olarak insanlarda hastalıklara sebep oluyor, bunalama sebep oluyor, hayal kırıklığına sebep oluyor, depresyona sebep oluyor. Hatta ve ileri durumlarda intiharı çok düşündürürkuluklar. Çünkü arkuluk olan kişilerde artık bir güvensizlik başlar. Yani bir kişi arkuluk uzun zaman aldı mı, o kişi de bir güvensizlik başlar kişide. Anamına güvenmez, çocuğuna güvenmez, arkadaşına güvenmez. Hatta aynen iç içkişene birine güvenmezler. Ona bir güvensizlik başlar onlarda. İnsanadan kaçın uzaklaşma, bir yalnızlık hissi onlara gelir. Tabii bundan sonra bir sıkılma, daralma, bunalım, depresyon derken ve bunlar hep akıllarına intihar etme gelir. Hayat çekilmez onlara yaşayan böyle yaşayan. Peki ama bu gençlik ne olacak? Karar, ne olacak Allah aşkına? Vatan kime kalacak ya bunlara? Kime kalacak bunlar? Şimdi gelin bir de inşallah alkolün aradaki zararlarına gelelim. Tabi dünya geçecek. Kişiler alkolü kişiler tabi sakat da olarak hasta olarak da bir zaman yaşayacaklar. Bu tabi vatanına zarar var. Millete zarar olacak. Olacak olacak. Hakimin İbni Hibba'nın hadis-i şerifte buraya peygamber mazretleri ic-i hamre hamurdan sakının peygamberi. Yani alku sakın sakının. Finneha Miftah-ı küll-ü şerrin. Alkollü her şerrin, her feraketin anahtarı bulunmaktadır. Alkollü kişide utanma duygusu gider. Ayağa gider. Derimdir. Yani konuş yünmez böyle. Normalde yapamayacağını yapar. Yani kadın da erkek de. Yani kadın da, alkol olan kadında. Fuşa, Kolaj'a gidebilir, Erekete gidebilir, hiç şey yapabilir bunlar. Demek ki, Nedir alkol? Miftahı küllü şerrin, Her şerrin, Her kötü anahtarı, Halkı ilişkilerdir. Yine, Müslümin ve Nesai'nin, Rüve-i Halis e buyuruyor, pek Anis-i küllü müskülün haramı. Sarışık veren her şey haramdır. Hatta bir şey başarışları geliyor. Çok içildiği zaman sarış ediyorsa alışıp sarış olmasa bile yine haram oluyor. Ma eskerü kesirühü fegülü haramdır. haram haramdır buyuruyor. Ben Demek ki küllü, müskü, haramın sarışık veren her şey. ister sıvı olsun, ister katallı olsun, ismi rengi ne olsun bunların her biri işinmesi, kullanılması haramdır. Ve enne Allah azze ve aziz olan Rabbimiz le ahide Allah adetik melamı canzetleri limen şir ve müsküle kim ki bu dünyada müskürat içerse, yani kim bu dünyada sarışık edici, altı derece bir şeyi içerse, en yeskiyehü min habali. Allah o kimse cehennemde habal denen bir suyla sulayacak. kahveri Allah ve ma tünetil habali. Sabeler sola Peygamberizi yarışırlar. Bir de bu habal kale bu Arsamazetleri ırık elin diari. Cenende yanan o cenimlerin kafirlerin, fasıkların damarında akan ve faşilerin huşede akan irinler, kanlar, pis şeyler, cerahatlar, onlar cenemde bir dereye toplanacak. Tabi. Ateşten sıcak, fokur fokur kaynayacak, kara, pis bir buhar çıkaracak, irin, cirat, pislik kanlar, kapkara kanlar. İşte kim dünyada alkohol içiyorsa zebani onlara buraya bununla sonra içecekler bahsedecek kardeşlerim. Olacak bu işte böyle. Yani işte önce tabii. Yine Ramuzdaki Hadis-i Şerif'te, buraya Peygamber Neşe Hazretleri, El hamru Ummul Habaiz Hamur yani alkol içkiler Ummul Habaiz her kötülüğün annesi özü temelidir. Ve-i ve-iye fi batnihi bir kimse öldüğü zaman o kimsenin içinde, organlarında, hücresinden, damarlarında alkol varsa, maete, mideden, cahiliyeden, o kimse Allah korusun, cahiliye ölümüyle ölmüş oluyor baka kardeşlerim. Yani ne yazık ki, bazı kimseler alkol ölüyorlar. Arabada sürücü oluyor, şu da oluyor her şey tabi olabiliyor. Demek ki bir insan öldüğü zaman o kimsenin içinde, bilesinde, barsanda, kanında, organla hücrelerinde alkol varsa o günse bir nevi cahili ölümü ile yani İslam'da önceki pudber zirmedeki ölüm gibi en Allah korsandakorustan. Bir kimse alkül aldı mı en aşağı kır günden sonra beden temizleniyor. Üzerine başka alkol almazsa mütevazdar, almazsa. Yalnız şöyle bir tabi Allah rahmeti ve aleyhislamdirla, mesela bir kimse alkol almış, pişman olmuş, Tevbe diyor. Allah taala alkole bırakıyor, Allah yalvarıyor Tevbe için pişmeye. O kimse henüz içinde alkol varken ölse bile o TB için o ondan kurtuluyor ben önce. Ama alkol olmuş da tevbi etmiyor. Hiç yöneti varsa Allah korusun alkolli olarak ölürse işi çalışıyor Allah korusun. Bir de alkol içkiler Peygamberimizin ağzıyla lanet denen bir madde. Firmizi'nin İddin Bahçeli'nin Ebu David'in Kütüksü'den Yuvayet-i hatice Şerif'te. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz Le'anallahüle hamre Bakınız. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Le'anallahüle hamre Allah hamre lanet etsin Bakınız. Hamur içki alkol içki eder. Yani şart rakunu olsa olsun Peygamber buyuruyor Allah bunlara lanet etsin yani onlar Allah lanetinde peygamberimizin bedduasıyla. Daha ve şarri beha ve kim alakul işerse içerse onun Allah laneti olsun bakınız. Peygamberimizin bu bedduası mütelemedir. Yani şunu da hatırlamamız gerekiyor ki Uğud savaşında Kafirler peygamberimizin dişini kırdılar. Yana yaralandı. Zırrının bir halkası peygamberimizin yanağına girdi. Peygamberimizin halk, halka çıkarılınca peygamberimizin kanlı boşandı. Peygamberimizin en tutuk boşanması derekten. Dedik ki diğer sahabeler pek ya Allah şu kafirlere beddua dedi peygamberimiz. Etmedi muhtemelen. Etmedi. Ya Rabbi bunlara bilmiyorlar. Hidayet bunlara buyurdu. Bakınız. Demek ki Uhud de dişini kıran kendisi alana peygamber duvetmedi. etmedi. Ama peygamberimiz bakınız alkol konusunda burada arada öyle buyuruyor. لَعَنَّ اللّٰهُ الْحَمْرِ ve بَا Allah Teala hamrı, alkol, inşallah lanet etsin onu. İçini de lanet etsin Allah korusun. Peygamber ağzıyla lanet ediliyor. Ve sâkıyehâ. sakı alkol sunucu, servis yapan kişi. Gerek evde, gerek başka yerde. Demek bir kimse, alkol işenlere, alkol servisi yapıyorsa, peygamberimizin ağzıyla, onla lanetiyorlar. Ve bâyiyehâ. Ve bunu satanlara, Peygamber lanet ediyor. Kim satıyorsa içkeleri, onlara peygamber beddua ediyor. Ve mübitteaha alanlara. Ve asira ve mutesira. Bu üzümü sıkıp şarap yapanlara, içki yapanlara, sıktıranlara. Ve hamile ha taşıyanlara da bakınız. Taşıyanlara da. Demek ki bir kimse nakli iş yapıyorsa bunu taşınması gerekiyor yoksa peygamberimizin lanetine hedef oluyorlar konuşsun. Vekili Semenaha ve bunun satudu parası yenenlere peygamberimiz onsuz bunlara lanetle sevgili karıştırırım. İşte tabii daha çok haric şey var bu konuda. Zaten Mevlânâ'nın kaynakından buyuruyor. içki yani Arkadaşların her birisi bu arada tabi kumar e, dikili taşlar ki saygı amacıyla dikilen taşlar öyle dikilir saygı edilen taşlar ki taşın şeklini olsun olsun ve fal okları yani şans oyunları nedir de bundalar melam bir şey Rüdizmin şeytan bunların hepsi demek ki Rüdizdir yani necisdir pisler murdardır. İdrar bir müteremdir. Abi bir insan akasdan çıkan pislik var ya ağır pislik galis Onun gibi böyle şey. E bir insan aklı başı olan bir kişi sevgili kardeşlerim çıkan idrarlık kitvete dökülüyor. Onun tuvaletin altında kimin işi bilir tekrar? İşenmezhalb diye tişlere bunlar böyle şey. Demek ki gerçekte idrar neyse tuvalete pislik neyse şırtı odur rakıdı odur hatta birada odur. Ne bunlar da anepisli bunlar hatta insanın sağlığı açısından idrardan onlar daha zararlı. Yani kişi tabii miliği almaz kişinin. İnsanın tabi selimi, salifini tabi kurabilenmez. Ama şu bir gerçektir. Bir iki mesela tuvaletteki pis alıp içse haramdır yani. günahdır, neciştir, murdardır. Ama zarar bakımından alkol olan daha zararlı trendir. Daha arka zararlı. Çünkü önce beyin gidiyor. Beyin. insanlı gidiyor. İnsan insanı yapan beyin. Beyin gidiyor önceden. Bunun seviyor kardeşlerim, işte elimizden tabii geldiği ölçüde bundan kurtulmamız çalış gerekiyor. Peki bir insan daha önce işmiş. Şimdi ne yapması gerekiyor? Tabii bırakması gerekiyor. Zaten Mevlam buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fehlentü müntehun. Artı bırakın izi Mevlam buyuruyor. Hatta. Haram konudan sonra hasime bağırdı, imtihine yarabbi, ya hasime bağırdı anında ayet-i gelince, bıraktık yarabbi, bıraktık yarabbi, diye bağırdı, işte sevgili kardeşi, elhamdülillah, tevbe diye bir şey var, güzel Rabbimizin ismi de, ettevvab, tevbeleri kabul edici Mevlam Allah affedicidir, Allah affetmeyi sever, Allah affetmeyi sever, Allah'ın kur'un kabul eder. Ne zaman? Kul Allah'a sığınırsa, kul tevbe ederse, kul bu kötülüğü bırakırsa. Bırakma. İsra diyorsun is, is, Allah korusun bunda. O zaman Allah korusun. Hayatı da gidiyor. Dünyası da gidiyor. İşi de bozuluyor. Ekonomisi sarsılıyor. Eşi yuvası yıkılıyor. Çocuğu perişan oluyor. Dünya da bunda. Dünyada bunlar. Bakınız, ahirete de bunlar girince ne olacak? Cehenneme girince demek ki cehennemden yanan ne kadar kafirler varsa onlardan akan irinler, kanlar, cerahlar. Bu arada dünyada fuhu zina eden yani ki kadınların da o zina ettiği mahallinden akıntı gelecek. İrin Kan, cerahat ama çok kara, kokulu, pis gelecek, akacaklar bunlar böyle. Hatta diğer cehennemde yananlar bile ondan piskenecekler. Hmm. Öl olacaklar bunlar. İç onu akan bunları, ilimler, böyle kan, cerahatlar, topunca bir çukur derede. Tabi cennet ateş. muazzam azam kafa kaniyecek, buhar olacak. Açlığını kokacak, zabanlar, ağcaklar, ateşten kaplarla kim dünyada alkış kullanmışsa ağzından ağzı dökücü açacak, ağzından dökücü ağzından dökücüktür. Tabi ağz yanacak, bilis yanacak, baş yanacak, kıvrıncak ya da sekiller kıvrıncak. E, o, o duruma gelmemek için e, dünyada kolayı var işte kolay o diye bir şeyle hem kişi sağlığını kurtaracak işi düzelecek yuvası huzura kavuşacak çocuğun bir ana babaya kavuşacak vatandaşlar hem toplum hem cemiyet hem vatan bundan yararlanacak yararlanacak bundan gelir bu da hemen içkiyi bırakmaya kesin karar vermek İçki arkadaşlarından kopmak. Ondan kopmasa olmaz arkadaşlar. Tevbenin bir şartı budur. Günah işlediği yerde uzaklaşmak. Günah işlediği arkadaşlarından kopmak şart. Onu ayrıca kopacak onlardan. Ondan kopacak. Allah Teala'ya tevbe edecek. Ya Rabbi, ben içkiyi bıraktım da aradı. Sen bana yardım etle. Sen beni koru ya Rabbi diye. Allah söz verecek. İçki içmeneye işki bırakacak. İçki bıraktığı gibi tövbe edeceğini oluyor. Mesela bakın senlere karışarım. Şu Allah'ın rahmetine bakacaksınız arkadaşlar. Şu sonsuz rahmete bakılmalı. Kişi beş sene içki olmuş, alkol olmuş. Beş sene içmiş parasını vermiş, isap etmiş, haram etmiş, şunu bunu yapmış. Kişi beş yıl aykul almış. Tevbe tamam, işi bıraktı. Pişman oldu yaptığına, işi yandı. Hem alkolden kurtuluyor, hem de iştiği beş yıllık günah da afını siliniyor. Bakınız bakınız. Bak sen verer bakınız ve Yani bu tevbe de geri işliyor bakın böyle. Yani geri duru bu tevbe işliyor. Kişinin önceki yaptığı yıllarca işçi alkolün günahı da o da siliniyor. Yani bu kişi maaşlara geldiği zamanlar 3 yıl, 5 hatta 10 yıl içi kullanmış. Her alkolü içi almış ama gerçekten tevbe etmiş, bırakmış, işi yapmış, Allah yönelmiş. Elhamdülillah maaşlarda bu kişiye bundan dolayısıyla çekemeyecek iş, İlkten kalmıyor e Allah'ımızın bu sonsuz rahmetten kişi yine yararlanmazsa, tabi ölüm anında her şey görecek ama işten geçe vardır Allah Teala Rabbim yardım etsin işlenlere de abi onu kurtarsın inşallah diye ata fatih.